Araf suresi Mekki olup 206 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Alif lam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 Biz nice ülkeler imha ettik ki ya gece uyurlarken yahut gündüz yatarlarken baskınımız onlara geri vermişti. فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ اِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا اِلَّا اَنْ قَالُوا اِنَّا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 Çabuk çık. Çünkü sen alçağın tekisin. Kâle enzırni Bana onların diriltilecekleri kıyamet gününe kadar mühlet verir misin? dedi. Allah, haydi. ''Sen mühlet verilenlerdensin.'' buyurdu. ''Qâle fe bimâ agvayteni le ak'udenne lahum sirâta kel mustaqîm. Thumme le âtiyennehum min beyni eydiihim ve min khalfihim ve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 Sen de onların ekserisini, şükreden kullar bulmayacaksın. Allah şöyle buyurdu. Alçak ve kovulmuş olarak çık oradan. Onlardan kim sana uyarsa, iyi bilin ki cehennemi sizlerle dolduracağım. وَيَا Sana gelince Adem, seninle eşin, cennete yerleşin.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 وَقَالَ مَا لَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ Fakat şeytan onlara gözlerinden gizlenmiş olan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 فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخسفان عليهما من ورق الجنة <Gülüyor> Böylece onları aldatarak mevkilerinden düşürdü. Şöyle ki o ağacın meyvesini tadar takmaz edep yerlerinin açık olduğunu fark ettiler.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 كَمَا كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون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 O'na iftira ederek Allah'a mı mal ediyorsunuz? Kul amara rabbi bil qist ve aqimu ucuhakum indekulli mescidin ve du'uhu muhlisine lahuddin kemâ beda'akum te'udun De ki Rabbim adalet ve itidali emretti. Her secdenizde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 Bir de kendilerini doğru yolda zannediyorlar. Ya beni Adem, Huzuzi nesekum enda kulli mesjidu, vakulu uşrabu, valla tusrifu. İnnahu la yuhb musrifin. Ey Ademin evlatları, her namaz vaktinde meside giderken. Süsünüz olan elbisenizi giyinin. Yiyin, için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri asla sevmez. قُلْ مَنْ حَرَّ مَزِيلَةَ اللّٰهِ اللَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ Kul fil hayatid dunya deki Allah'ın kulları için yaratıp ortaya çıkardığı zîneti temiz ve hoş rızıkları haram kılmak kimin haddine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 قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِقْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَاَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَاَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ De ki, Rabbim o güzel şeyleri değil,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 يَا بَنِي آدَمَ اِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلُمْ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Ey Adem'in evlatları! Size her ne zaman içinizden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 ayetlerimizi yalan sayanlar ve onları kabul etenezül etmeyenler ise işte onlar cehennemliktirler hem de orada ebedi kalacaklardır. Famen azlamu mimmen iftara ala'llahi kadiban au kaddebe bi ayatihi ulaiika yanaluhum nasibuhum minel kitab.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 onlar bizden uzaklaşıp ortadan kayboldular derler. Böylece kafir olduklarına dair kendi aleyhlerinde şahitlik ederler. Qâle dâhulû fî ume min qad khalet min qablikum minel jinn vel insi bil nâr. Kullemâ dâhalet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 Onlara cehennem ateşinden bir döşek ve üzerlerinde de yine ateşten örtüler var. İşte biz zalimleri böyle cezalandırırız.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 Cennetlik olup orada ebedi kalacaklardır. Ve biz onların göğüslerinde bir kin akıtmadık; onların altlarından nehirler akar. Ve Allah Öyle bir halde ki, içlerinde kin kabilinden ne varsa, hepsini söküp çıkarırız. Önlerinden ırmaklar akar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 diye nidâ edilir. وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدتُّم ما وَعَدَ رَبُّكُمْ حقا قَالُوا نعم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 Derken bir görevli aralarında, Allah'ın laneti o zanimlere olsun ki, اَلَّذ۪ينَ <gülüyor> يَصُدُّونَ Onlar insanları Allah yolundan uzaklaştırır,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 Cennetliklere selamün aleyküm diye seslenirler. Ve Gözleri cehennemlikler tarafına çevrildiğinde Aman Ya Rabbenha, aman bizleri o zalimlerle beraber eyleme, derler. وَنَادَا أَصْحَابُ الْاَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِكُونَهُمْ بِس۪يمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ Araf Ashabı,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 اَلَّذ۪ينَ <Sessizlik> <Sessizlik> O kafirlere ki, onlar dinlerini oyun ve eğlence haline getirmişlerdi.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 Nehû la yuhibbul Rabbinize için için yalvararak, başka nazarlardan uzak, gizlice dua edin. Gerçekten o, haddi aşanları hiç sevmez. Ve la tufsidû fil ardı ba'de ve ve tama'a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 حتى إذا أقلت سحبا في قال سقناه لبلد ميت سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون.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 İşte ölüleri de böyle çıkaracağız. Gerekir ki düşünür ve ibret alırsınız. والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذي خبث لا يخرج الا نكدا كذلك نصرف الايات لقوم يشكرون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 لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَضِيمٍ Celalim hakkı için biz Nuh'u Resul olarak halkına gönderdik. Ey halkım! dedi.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 Mis seni beş belli bir sapıklık içinde görüyoruz dediler. Kaleya ya kavmi leys Ey halkım dedi. Bende hiçbir dalalet yok. Fakat ben Ramül alemin tarafından size bir elçiyim.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 basiretleri körenmiş kimselerdi. وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهِ غَيْرُهُ Ad halkına da kardeşleri Hud'u elçi olarak gönderdik. Ey benim halkım dedi. Yalnız Allah'a ibadet edin.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 الربكم على رجل منكم لينظركم وذكروا إذ جعلتم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسفس فاذكروا إلى الله لعلكم تفلحون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 felah bulasınız. Ya dediler. Sen bize yalnız Allah'a ibadet edelim.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 111. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره 112. قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية 113. فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم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 daha önce hiç kimsenin yapmadığı, pek çirkin bir işi siz mi yapıyorsunuz? اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ Siz kadınların ötesinde şehvetle erkeklere gidiyorsunuz her.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 قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيْنَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِسْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ مَدِيًا أَهَالِسِنَدَة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 Pesat çıkarıp huzuru bozmayın. Bana inanıp bu dediklerimi yapmanız sizin için elbette hayırlıdır. وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُعِدُونَ وَتَصُدُّونَ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 لَكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَقَائِلَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا اصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا o halde aramızda Allah hükmünü verinceye kadar bekleyin. Zaten hüküm verenlerin en iyisi odur. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> halkından kibirlenen eşraf grubu bakşo ay dediler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 وَقَالَ <gülüyor> الْمَلَأُ Kavminden inkâra sapan ileri gelenler, eğer şuayba uyuacak olursanız, kesinlikle perişan olursunuz, diye tehditte bulundular. فَاخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ Derken şiddetli bir deprem onları kıs kıvrak yakaladı ve derhal oldukları yerde çöke kaldılar. Ellezine kezzabu Şuayben ke en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 <gülüyor> Gördüğü müthiş manzara karşısında Şuayb, yüzünü üzüntüyle öteye çevirip, Zavallı halkım dedi. Ben size Rabbimin buyruklarını tebliğ etmiştim.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 ثُمَّ بَدَّلْنَا الْحَسَنَةَ حَتَّى وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا Sonra o kötü durumları değiştirip güzellikleri yayarız.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 وَلَوْ أَنَّ أَهْلَا الْقُرَاءَ آمَنُوا عليهم بركات من ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا Eğer o ülkelerin ahalisi iman edip Allah'a karşı gelmekten sakınsalardı,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 Büyücüler hep birden secdeye kapandılar. Kâdûr-u bi Rabbil Rabbi Musâ ve İman ettik dediler. O Rabbül âlemîne, Musa ve Harun'un Rabbine. Kâle kir'avnü en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 لَأُقَطْطِعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُ لَكُمْ مِنْ خِلَافٍ Ama yakında bileceksiniz başınıza gelecekleri. Evet, ellerinizi ve ayaklarınızı değişik taraflardan olarak keseceğim. Sonra da hepinizi toptan asacağım. قَالُوا <gülüyor> إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ وَمَا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 وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ Ve şöyle derlerdi. Bizi büyülemek için sen hangi mucizeyi getirirsen getir, imkanı yok, sana inanacak değiliz.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 فَالْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقُنَاهُمْ Biz de ayetlerimizi yalan sayıp umursamadıkları için onlardan intikam alarak denizde boğduk.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 Horlanan, ezilen milleti de bereketlerle donattığımız o ülkenin doğularına ve batılarına, yani tamamına varış kıldık. Böylece sabretmelerine mükafat olarak İsrailoğullarına Senin Rabbinin yaptığı güzel vaat tamamen gerçekleşti. Firaun ile kaminin yaptıkları binaları ve yetiştirdikleri bahçeleri ise. إِمْ حَيَّتِك وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا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 <gülüyor> Çünkü şu imrendiğiniz kimselerin dini yıkılmıştır ve yaptıkları bütün ameller de boşunadır. Qâle ağayrallâhi ebğîkum ilahen ve huve fadda lakum alel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 وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا مِنْ بَعْدِي أَعَجِبْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ بَل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 Rablerinden çekinenler için hidayet ve rahmet vardı. Wa'htar Musa qaumahu 70 raclan li miqatina falamma akhadethum utlajat qala rabbi law shi'te ehlektum İnhiye illa fitnetuke tudillu biha men teşaa ve tehdi men teşaa Enta veliyyun ve ve ente hayrul Musa ümmetinden 70 kişi seçti. Onları alıp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 يأمرهم بالمعروف وينهأهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وَيُحَرِّمُ عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلاة التي كانت عليهم.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 işte felaha erenler onlardır. قُلْ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنِّي رَسُولُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذ۪ي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَٰهَ اِلَّا هُ وَيُحْيِي وَيُمِيْتِ فَآمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمْتِ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 Üzerlerine gökten azapsalı verdik. Sual theman il qariyatilatı kanaht hazırtal bari ibt yağdolatı sabet ibt aeti him pitanum ibt aeti him pitanum yoma <gülüyor> sabetim şurrau, yoma la yasbetun la taeti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 111. يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغصر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه 112. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه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 hiç hatırınızdan çıkarmayın ki Allah'ı sayıp kötülüklerden sakınasınız. Wa <gülüyor> iz akhad min min anfusihim alastu bala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 inâlarından dönüş yaparlar Onlara kendisine ayetlerimiz hakkında ilim nasip ettiğimiz kimsenin de kısasını anlat Evet,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 Sâa'a methelenil kavmul lezîne keddebûu bi âyâtina <gülüyor> ve anfüsahum kânû yâzlimûn. Âyetlerimizi yalan sayarak sırf kendi kendilerine zulmeden o kimselerin hali net çirkin bir ibret levhasıdır. Mâ yâhdi allâhu fe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 وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا Ayetlerimizi yalan sayanları, farkına varamayacakları şekilde, yavaş yavaş helake yaklaştırırız. Va Ben onlara mühlet veririm. Fakat vakti gelince, benim cezalandırmam pek kesin ve şiddetlidir. A ve l m y t f k r o m a b i c a h b i h m ve l m y a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 مَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ Allah kimi şaşırtırsa, onu doğru yola getirecek yoktur. Allah onları azgınlıkları içinde bırakır. Körü körüne yuvarlanır giderler. يَسْأَلُونَكَ <gülüyor> 114. قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها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 119. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله 110. ولو كنت أعلم الغيب لستكثرت من الخير وما مسني السوء 111. إن أنا إلا نذير وبشير لقوم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 Haydi onları çağırın da size cevap versinler bakalım. E lehum arculu yamşun biha em lehum eydin yabtışun biha